Ömer Madra telefonumuzun ucunda. Ömer Bey merhabalar. Giyip e bilseçen ettik size bağlanmadan önce. Evet teşekkürler merhabalar. Ondan sonra da her şey hayat yolunda gidiyor. Burası çok hareketli. Evet biz de gayet burada sizin haberlerinizi bekliyoruz. Burada da her şey yolunda. Ee, çok güzel. Şimdi ise Çans'ı çalmamızın bir sebebi John Lennon'un ölüm yıldönümü olmasıysa bir diğer de burada son derece Kopenhag'da hiçbir eyleme tanık olduk. Ee, onun meşhur e, karısıyla Yoko ile beraber yapmış olduğu Bed-in vardır. Yani, bilmeyen yoktur. Sizin kuşak unutmuştur ama. <gülüyor> ama. Yok canım biliyoruz e, biz onları. Onun bir benzerini bugün e, burada iklim için yaptılar. Genç arkadaşlarımızdan Yeşiller'den Durukan Dudu izledi onu burada salonun içinde. Şimdi ona veriyorum nasıl geçtiğini anlatsın diye. Sonra devam ederiz olur mu? Tamamdır. Alo. Aa, selamlar. Alo. Merhabalar. Durukan Dudu telefonumuzun ucunda. Durukan merhaba. Merhabalar. E, neler anlatacaksın bize? E, bugün evet. Yine Ömer Mardin söylediği gibi çok güzel bir eylem gerçekleşti Bella Center'da Kopenhag'da. E, zaten burası oldukça renkli görüntüler e, sergiliyor. Özellikle gençler açısından çünkü 2000'e yakın e, genç akredite e, insan var burada ve bu insanlar sürekli eylemler yapıyorlar. Çok renkli çok yaratıcı görüntüler çıkıyor ortaya. Tahmin Bugün de e, yaklaşık 75 kişinin, 50-75 kişinin kadar katıldığı bir eylem yapıldı. Ee, ana görüşmelerin yapıldığı e, ana konferans salonunun hemen girişinde yani bütün delegasyonun e, geçtiği bir yolun üzerinde. E, ve bu eylemde e, katılımcılar e, pijamalarıyla geldiler ve yere yatarak e, beraber e, yorganların altına e, şarkı söylediler. Söyledikleri şarkıyla e, All we are saying is give you a chance yani Tüm istediğimiz, tüm söylediğimiz e, gençliğe bir şans vermeniz, gençliğe bir e, olanak sağlamanızdı. E, bu açıdan e, ben bu şarkının aslında bir hazır kopyalan marşı haline geldi düşünüyorum. Çünkü daha önce de bunu bu şarkıyı başka yerlerde bekleme sırasında tamamen e, doğaçlama şekilde duzduk. Bu bir anlamda gençlik operatındaki e, optimizmini, iyimserliğini, e, umudunu da gösteriyor bana kalırsa. Ee, ve gençlik burada özellikle bir takım çatı örgütleri etrafında e, ciddi bir biçimde organize olmaya çalışıyor. E, sürekli eylemler var ve giderek sayılar artıyor. İntihar tanıkça daha da fazla e, oluyor bunlar. E, bu eylemlerin medya ilgisi de çok yüksekti. E, onlarca kamera ve e, mikrofon e, ve e, fotoğraf makinesiyle e, medyada izledi eylemi. Ve e, aslında genel slogan şuydu. We are all in the same bed. Yani hepimiz aynı yataktayız. Bu dünya küresel ısınma, bütün bu sorunlar devam ederse birimiz ya da bir değil hep beraber kötü sona ulaşacağız. O yüzden hep beraber hareketmeliyiz de. Sanıyorum bu zaten Kopenhag'da gençliğin vermek istediği en önemli mesajlardan bir tanesi. Umuyoruz ki e, bu eylemler gerekli kişilerce duyuluyordur ve amacına ulaş, ulaşıyordur. Biz de buradan Açık Dergi olarak, Açık Radyo olarak bütün eylemleri ve gelişmeleri takip edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Durukan. Teşekkürler. Evet, teşekkürler Durukan'a da. Ve şimdi biz tek de konumuza devam edebiliriz. İşte gençliğin öyle olunmaz enerjisini yavaş yavaş... hissetmeye başlıyoruz yani. Hakikaten keyif verici bir durum var. Şimdi ben biraz daha dün olup bitenden bu Klima Forum 09 2009'dan bahsedelim. O da açıldı dün. Bugün ikincisi vardı. Henüz izleyemedik ama onun izlenimlerini de verebilirim. Klima Forum'da bu Birleşmiş Milletler çerçevesi içinde yapılan devasa toplantının dışında ama en az onun kadar önemli halkın forumu olarak nitelendiriliyor ve muazzam bir bilgi vardı. Dün 2000 binin e, üzerinde değil abartmayayım biraz e, insana e, hem e, müthiş bir konser hem de üç tane birbirinden çarpıcı konuşma yapıldı. Ben sabah açıkla size biraz vermiştim ama tekrar vereyim. Özellikle de Kanadalı gazeteci, yazar, aktör ve sinemacı Naomi Klein e, bir açılış yaptı ki akıllara sevdaydı yani. klimaforum aslında Kopenhag'daki şeyin film forumu aslında dokuz. 2009 zaten Kopenhag'daki gerçek olay duydu dedi ve burada bizim dedi şey yapmamız gerekiyor yani Bella Center'da oluyor bütün toplantılar, e, delegelerin toplandı bu aslında toplantının hepsi bir felaket kapitalizminin kanık olduğumuz en korkunç biçimidir diyor Bella Center'da yapılan öneriler. bizim asıl bilimin istediği şeylere yakın bile düşmüyor gerçeklere dedi. Obama'nın önerdiği de saçma sapan, cıvır zavallı önerileri de kabul edemez Bunlar hakaret yerine diye. Biz batılı zengin ülkeler bu krize yol açtık. Temel ülke sonucu, temel ülke nedir onu uygulamamız lazım. Kirleten öder. Onun için de biz zenginler ödemeliyiz dedi etos itibariyle. Ve konuşmasının sonunda da bitirirken Yani biz burada dediler, yalan direktör olmalıyız dedi. Yani yalan makinesi halinde. Hiç öyle yumuşacık, nazik gösterilerle, yürüyüşlerle filan bin bir türlü klişelerle oluşan panel tartışmalarıyla bitiremeyiz bu işi dedi. Seatul bundan tam 10 sene önceki Seattle, işte doğaptan çıkma partisi idiyse bu sefer de yani ilk gençliğimizin partisi idiyse Bu sefer de artık rüştümüzü ispat etme partisi yapıyoruz burada Kopenhag'da dedi. Ve benim e, bir arkadaşım var dedi John Jordan adında. Ben umarım ki artık daha da itaatsiz bir şekilde olmayı büyümüşüzdür dedi. E, yani on binlerce kişi niye fosil yakıtları yakarak uçaklarla falan buraya geldiler. Çünkü biz burada artık küresel bir ciddi hareketi yapmalıyız. Ve liderlerin de kaçma, kaçıp gitmesine izin vermeyeceğiz dedi. Bütün bu karbon offset deniyor ya bunlara işte. Yerde ağaç dikiyorsun filan. Yerine getirmiş oluyorsun görevlerini. İşte bütün burada harcanan bu uçaklarla buraya gelinirken harcanan yakıtları da karbon offsetlerin en büyüğü olarak görebilirsiniz. buradayız. Ve direniş itaatsizlik bizim sorumluluğumuzdur diye olağanüstü bir laf etti ve kapattı. Onun dışında bir de çok önemli bir başka şeyde konuştu. O da e, kimdi? Adı Saragi. Saragi adında bir Endonezyalı köylü köylü hareketinin şeyi ve çok önemli bir e, Henry Saragi onun adı da. de Diye Kampezine hareketi var. Yani köylü hareketi, topraklı köylü hareketi gibi bir şey. ve dedi ki o da yani yiyecek egemenliği diye bir şey gerekiyor dedi küçük çiftçilere çok daha büyük bir, bir kuvvet vermeniz ve bu bugün uygulanmakta olan tarımsal tarım uygulamalar hemen değiştiririz ve 50 bile indirim yapabiliriz dedi. Ee, onundan sonra Henry Sare giden sonra da Friends of the Earth diye adlı kuruluşun başkanı Minimo de Nijeryalı son derece komik. hoş konuşan bir adam. O da zaten kafiyeni konuştu biz Türklerin de, Türkiye'deki de çok sevdiği gibi. Leave the oil in the soil, leave the coal in the hole, leave the tarse and in the land dedi. Yani petrolye toprakta e, kömürü delikte, maden deliğinde e, şeyi de, bu, kum kumullardan elde edilen petrolü de toprakta bırakmalıyız dedi ve bu şekilde bitti. Ama Bir de buna eklemem gereken, yani işte şimdi birazdan da şeylerini vereceğimiz, seslerini vereceğimiz bu konuşmalardan sonra açılışta da son derece ilginç, benzersiz bir konser oldu. Hatta ee, Buzlu Konser şeyde... adını taşıyormuş galiba. Efendim? Buzlu Konser adını taşıyormuş galiba. Evet, aslında karmaşık bir adı var ama biz Buzlu Konser dedik. Gerçekten de hiçbir bir İsveçli, hanım e, yapmış e, heykeller vardı olan ki işte yani şekillerde heykel buzdan heykeller yapmışlardı. Ondan sonra da buzdan heykellerin e, de bir e, o heykelleri de bir Danimarkalı hanım ama sanıyorum biraz da Inuit kanıdan var. Kuzey'den e, böyle biraz şey de Eskimo da olabilirdi. Hem besteci hem de perküsyoncu açık dergiye çok uygun olacağını düşündüm. Muazzam bir konser verdi ve bir daha benzeri yapılamaz. Ne o sesler bir daha çıkartılabilir. Ne de e, zaten buzdağı izgistle kırıldır, çalınırken bile zaten o heykellerde elleri üşüyordu ama ona rağmen çalıyordu. İnanılmaz bir e, konserle bitti. Onu da şimdi vereceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar ama şu anda Doğal Hayatı Koruma Derneği, Uluslararası, WWF bir de haber bize getirdi açık radyoya. Günün fosili seçiliyor her gün burada. Günün fosili diye yani çok bu çevre dışı düşmanlığıyla ortaya çıkan kişi ya da ülkeleri her gün bir tane günün fosili diyorlar fosil yakıtlarla ilgili olarak. Bugün günün fosili Ukrayna seçilmiş. Climate Action Network yani KEN tarafından her gün verilen bir ödül bu. Ukrayna'nın olmasının sebebi de en düşük salım azaltım oranının hedefini ortaya koyan ülkeymiş. Dün seçilen de tüm gelişmiş ülkeler bir Türkiye'nin de arasında bulunduğu bir ülkeleriydi. Zengin ülkelerden sayılıyor biliyorsunuz. Yasal bağlayışı olan bir sözleşmeye yanaşmadıkları için. İşte böyle. Çok teşekkür ederiz WWF'de. E, böylece tam bir takım çalışması yaptık. işte. herkes açık dergi için çalışıyor. Hoşçakalın. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. <gülüyor> Rica ederiz. Şimdi Ömer Bey'in Kopenhag'dan daledi sesleri aktarıyoruz size. Our movement is changing. It's evolving. We're learning from past mistakes. And I think we must. I think we have to deprive the corporate media. of their insatiable hunger for turning a story that is about the world versus COP 15 um, and its failures into a story about activists versus cops. That's not the story. Um. It is the polluter who caused the emission who destroyed the natural cycles. So, with small-scale farmers, Come here to say that we will not pay for their mistakes. And we are asking the emitters to face up their responsibility. Leave the oil in the soil. Leave the, oil in the, soil. Leave the coal in the hole. Leave the, the, the, the, the tar sand in the land. Leave the sand in the land. I thank you for attention. And on the French horn, we have Philip Senghorst. Ladies and gentlemen, on the bass clarinet and soprano, Mr. Kenneth Johnson. And my good friend, And they're, they're all my good friends. Soma Elfas from Denmark on Cello. And we have from Sweden, Johannes Lander on bass. you know.